Hanımların erkekler üzerinde veya evet. erkeklerin de hanımlar üzerinde hakları var. Bunları biliyoruz ama hani hanım erkekten izin alması gereken şeyler var. Sorumuz şöyle. Bir hanım evinden dışarı çıkmak için beyinden izin almak zorunda mıdır? Güzel bir soru elbette. Ee, tabii bunu soran seyircimiz Yorum yorum yapıyorum yani niyet niyet okuyoruz hı hı. bir problem e, var sanki yani bir e, bayan ya da bir e, erkeğin e, hanımıyla ilgili soran e, seyircimiz erkek ya da kadın sorun değil e, bir problem var zannedersem yani bir kadın eşi e, efendim dışarı çıkıyor niçin dışarı çıkıyor ihtiyacını karşılamak için ihtiyacını karşılamak için veya kötü bir niyetle çıkıyordur. Yani kötü niyetle neye çıkabilir dışarı bir kadın veya erkek? Amacı farklıdır. Fazla kötü kö şeydir yani. Kötü şeyler yapmak için çıkmıştır. Bu zaten e, yaptığı iş uygun değil. Ama bir marketten bir alışveriş yapacaksa, bir yerden ihtiyacını göreceksin, bir arkadaşını komşusunu ziyarete gidecekse e, bu, bu konuda eşinin e, efendim izin veririm, vermem şeyine girmeye gerek yok. Yani eşler arasında bu kadarcık Efendim şuraya gidiyorum, markete gidiyorum, geliyorum. Aslında kitaplarımızda bu konu eşlerin birbirine sadakat açısından, birbirlerine olan itaati açısından. Bunlar bazı kitaplarımızda anlatılır. Daha çok böyle hak hukuku anlatan, işte tasavvufi ağırlıklı kitaplarımızda eşlerin birbirlerine olan itaati anlatılırken çok ince ayrıntısına kadar. Yani efendim eşi çık diye demesi lazım ki eşikten adımını atsın. Demediği takdirde atamaz şeklinde. Hı hı. E bunlar tabii yani doğru anlamak lazım bunlar. Elbette ki böyle olacak. Ama bunun arkasında ne var? Sadakat vardır. Kadın dışarı çıkmak istediğinde eşine, eşi zaten onu eve bırakmışsa, ev hanımıysa, evde çalışıyorsa, efendim evin ihtiyaçlarını gideriyorsa, burada artık her bir ihtiyaç için dışarı çıkarken telefon edip dışarı çıkabilir miyim de, demesi son derece yanlış. Yani seyircimiz de orada öyle ediyorum ki e, İzinsiz yani problem var hmm. hanımefendinin ya da beyefendinin çıkmasında izin almasında bu güvensizlik ilk önce giderilmesi lazım evet. e, elbette ikisi içinde geçerli dışarı çıkarken nereye gittiğini nereden geldiğini nasıl neler yaptığını birbirine söylemeler lazım hmm. yani güven ortamını sağlaması güven sayesinden. ortamını sağlaması gerekir güven ortamını sağladıktan sonra efendim bayanın ben işte markete gidiyorum gidebilir miyim böyle bir izin alması son derece gereksiz. Allahım. Evet.